Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah Celle Celalühü Mü'min Suresinde şöyle buyuruyor. Allah, sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan, aşılanmış yumurtadan yaratan, sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız, ki içinizden daha önce vefat edenler de vardır ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan O'dur. Umulur ki düşünürsünüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder. Allah'ım, Senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum.